Kaza namazında ayrı ayrı Gamet etmemiz gerekiyor mu ayrı ayrı ezan okumamız gerekiyor mu diye soruyor Buyurun hocam bir kimsenin birden fazla kaza namazı varsa bu iki şekilde kılabilir birinci her bir kaza namazı için borç için ezan okuyabilir ve kaymet getirebilir bir Diyelim ki beş tane kazayı arka arkaya kılacaksa her biri için hem ezan okuyabilir, kaymet getirebilir. İkinci şekilde ise bir tane ezan okuması yeterlidir ama her biri için ayrı ayrı kaymet getirmesi gerekir.